15. özellik. Yer seçimi, hicret ve gizlice toplanma. İbn İshak şöyle diyor: Allah Teala savaş için izin verince Resulullah Ensar'dan bir grubun kendisine biat etmeleri üzerine Mekkeli Müslümanların Medine'ye hicret etmeleri için emir verdi. Şüphesiz ki Allah sizlere güvenle oturacağınız bir yuva ve kardeşler ihsan etti. Gruplar halinde oraya yöneliniz dedi. Resulullah Aleyhisselam Mekke'de kalıp Medine'ye hicret etmek için Rabb'inin iznini beklemeye başladı. Resulullah Aleyhisselam buna benzer bir sözü Müslümanları Habeşistan'a hicrete davet ettiğinde söylemişti. Orada yanında hiç kimsenin zulme uğramadığı bir hükümdar vardır. Bugünse Şüphesiz Allah sizlere güvenle oturacağınız bir yuva ve kardeşler ihsan etti. Bu iki söz ve iki merkez arasındaki fark açıktır. Bölge olarak Habeşistan'ın uzak olduğunu görüyoruz. O günkü şartlara göre Arap muhiti ve topraklarından uzak olduğu için İslam devletinin kuruluşuna merkez olabilecek bir özelliğe sahip değildi. Ne kadar kuvvetlenirse kuvvetlensin, devlet sadece muhacirlere has olarak kalacak Düşmanla mücadele hareketi felce uğrayacaktı. Fakat Medine, az da olsa Mekke'den uzak olmasına rağmen Mekke'ye göre çok hassas bir bölgede bulunmaktaydı. İktisadi olarak Mekke'yi çıkmaza sokabilirdi. Çünkü Kureyş kafilelerinin yolu oradan geçmekteydi. Ticaretse Kureyş'in hayatının temelini oluşturuyordu. Bununla birlikte aynı ortam içerisindeydiler. Bu ortamda Arapların İslam saflarına davet edilmeleri ve onların bu daveti kabul etmeleri mümkün olabilirdi. Müslümanlar, Habeşistan'da değişmesi her an mümkün olan adil bir hükümdara dayanıyorlardı. Bu hükümdarın değişmesi Müslümanları çok büyük bir tehlikeye sokabilirdi. Nitekim Necaşi'ye karşı yapılan ayaklanmada bu durumu görüyoruz. Necaşi bu ayaklanmada asıl hedefin Müslümanlar olduğunu biliyordu ayaklanmanın hedefine ulaşması halinde Müslümanların memleketini terk etmeleri için iki gemi hazırlatmıştı. Medine'de ise kendilerinden olan kardeşlerine ve Yesrib'deki toplulukların en büyüğünü temsil eden büyük bir İslam topluluğuna dayanıyorlardı. Günümüzdeki İslami hareketin bu gerçekleri gözetmesi ve bu dersleri anlaması gerekir. Yeni İslami hareketin bazı grupları devlet kurmak için cihat hareketini başlattıklarında, Azgın kafir otoriteye komşu olan bir devleti, topluluğuna merkez olarak kullanmaktan başka bir seçeneği yoktu. Mücadele, hareket ve eğitim için komşu devletten başka bir devletin seçilmesi yanlış olurdu. Çünkü bu devletten başka her yer, kafir otoriteye karşı yapılan mücadeleyi tam olarak felce uğratırdı. Ama Medine'de olan ikinci unsur bazı devletlerde bulunuyor, bazı devletlerde ise bulunmuyordu. Ensar kardeşlerin bulunduğu devletlerde bile otoriteye sahip olunamıyordu. Hüküm küfrün elindeydi. Öyleyse burada komşu devlette bulunan yönetim sisteminin tabiatına dayanılıyordu ve bu sistemin değişmesiyle bu topraklardaki İslam varlığı her an için tehlikeye düşebilirdi. Bundan dolayı böyle bir yer, İslami hareket için kendisini teyit eden yönetimin desteklediği geçici bir dayanak noktası olmaktan öteye gidemezdi. Asıl dayanak noktası ve merkez, hareketin mücadeleye yetecek kadar bir kuvvet oluşturduğu yerdir. Mücadele bölgesinin dışına hicrette asıl olan hicretin geçici olmasıdır. Fakat Medine hicretinin sabit olduğunu ve Medine'nin İslam devletinin kuruluş vatanı olduğunu görüyoruz. Genel olarak İslami hareket bir yer araştırırken istediği yeri seçebilme hürriyetine sahip olmayabilir. Zorunlu şartlar altında tam olarak uygun olmayan bir bölgeyi seçebilir. Daha iyi bir bölge bulunana kadar mevcut olan bu bölgeyle yetinmesi gerekir. Uzun bir müddet, hatta Yesrib'den de sonra, Habeşistan Müslümanlar için güvenilir bir bölge olarak kaldı, fakat İslami devletin kuruluşu için bir merkez olmadı. Medine'de şartlar elverdiği zaman Rabbani bir tevfikle Yesribli hacılar İslam'ı kabul ettiler. Mesela eğer İslam veya himaye ile ilgili görüşmeler başarısızlıkla sonuçlansaydı, veya Şeyban ve Kinde ile yapılan görüşmeler başarılı olsaydı, mevcut verilere göre merkez başka bir bölge olabilirdi. Resulullah'ın hicret emri birçok ailenin bütünüyle göç etmesine sebep oldu. Göçe izin verilmesiyle Gannen oğullarından tam 14 erkek ve 7 kadın göç etti. Aynı zamanda Ömer radıyallahu anh ailesi, aşireti ve müttefikleri harekete geçtiler. Böylece Müslümanlar birbirinin peşi sıra hicret etmeye başladılar. Ancak Mekke dışına çıktıklarında müşrikler durumdan haberdar oluyordu.